Açık Radyo 94.9 Saat 16.30-33 hatta çok zorlu 43. yıl dönümünde 2. 15-16 Haziran olayları diyebileceğimiz olağanüstü günlerden geçiliyor. Giderek evet. de İstanbul'un çeşitli yerlerinde yani Kazlı Çeşme'de büyük bir miting düzenliyor iktidar partisi ve başbakan. İktidar Partisi'nin başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yani yüz binlerce kişinin katılacağı söyleniyor. İşte karayolları üzerinde de otoyol üzerinde de sürat sınırlamalarını tabelalarını gösteren ve geçiş üstünlüğü olduğunu belirten tabelalar varmış aynı zamanda. Yani bir kısmı sürat tahtitlerinin gösteren tabelaların örtüldüğü haberini de söyledin sen. Bir de geçiş üstünlüğü. Evet bir de geçiş üstünlüğü varmış. Yani Kazlıçeşme'ye gidebilecek giden araçların yollarda geçiş üstünlüğü olduğunu gösteren çekilmiş fotoğraflar var. Otoyollarda böyle bir durum var. Vali Taksim'e gelmeyin yollar kapalı diyor. Fakat İstanbul sokaklarına baktığınız zaman trafik tabelalarında Kazlıçeşme'ye istikametine giden araçların geçiş üstünlüğü vardır yazılı. Elektronik billboardlar Dolaşıyor, yani duruyor diyelim. Evet, durum böyle, bu vaziyette elimizde e, bir dördü, şey şu saniyede. Evet, oldukça yoğun ve kalabalık bir kitle olduğu söyleniyor İstanbul'un dört bir tarafında. Disk ve kes, genel grev için toplanıyormuş. Bununla alakalı detaylı bilgi geldiği zaman dinleyicilerimize aktarma fırsatı bulabiliriz. Ee, Çarşı grubuna dair bir şeyleri aktarabilme fırsatı bulacağız. Ee, Ankara'dan Gökçer yoluna bağlanmaya çalışacağız. Eğer bağlanabilirsek e, Ankara'dan bir takım haberler alacağız. Bildiğiniz üzere etam Sarı Sülü'nün cenazesine, konvoyuna polis müdahalesi gerçekleştirilmişti. Yani tabut önde gidiyor. Tabutun hemen e, önünde de aynı şekilde. Toma ters yönden su sıkıyordu. Ee, şimdi Ankara'daki durumu öğrenmek üzere... Gökçer oluna bağlandık. Merhaba. Merhabalar. Iyi Merhaba. Ee, teşekkür ederiz. Oradaki durumları da bir izah, e, durumu anlatabilir misiniz bize? Sağlık durumunu başta olmak üzere. Ee, şimdi sabah saatlerinden itibaren zaten e, Ankara'da gerilim başlamıştı. E, öncelikle e, bu Eten Sarısulü'nün cenazesine ailesi Kızılay'a getirmek istiyordu vurulduğu yere. O nedenle Batı çıkışında onların yolları kesildi. Hatta bir ara Tomalar ve Çevik Kuvvet cenaze aracını kendi içine aldı. Kitleyi daha dışarıda bıraktı. O esnada Kızılay'da da cenazenin getirilmesi için oldukça büyük bir kalabalık toplandı. O kalabalığa erken saatlerden itibaren müdahale etmeye başladılar. Oldukça da sert müdahaleler oldu. Ee, çok sayıda kişi gazdan etkilendi, gaz şey yaralanması e, olduğunu da biliyoruz ama özellikle iki kişinin e, durumunun biraz daha ciddi olduğu söyleniyor. Bunlardan e, Dilan adlı bir e, protestocu var, onun kafatasında çatlak olduğu ameliyata adında ama ameliyatın olumlu geçti gibi bir, bir bilgi var. Bir de erkek protestocu. Ee, onun da kafasına isabet ede, eden bir gaz fişeği söz konusu. Onu da şu anda müşahede altında tutuyorlar numune hastanesinde. Cenaze ise Cem Evin'de uzun süre bekledi. Ee, Cem e de polisle yapılan uzun pazarlıklardan sonra götürüldü. Polis çünkü öncelikle Çorum'a e, götürülmesini istiyordur. Cemevinin oradaki kalabalık e, provokatif davranabilir gerekçesiyle. E, fakat elbette hiçbir olay olmadı cemevinde Evi'nde. E, Cem Evi'ne dönüldüğünde e, Kızılay'dan gelecek kalabalık beklendi. E, onlar geldikten sonra da etem Sarı Sülü'nün e, Batı kentteki evinin önüne doğru bir yürüyüş yapıldı. Evin önünden geçirildi cenaze son kez. Şu anda o yürüyüş e, bitmek üzere cenazede Çorum'a e, gönderilecek ve orada defnedilecek. Kızılay'da ise e, polis bir yarım saat önce nihai ve büyük bir e, müdahalede bulundu. Kızılay'a gelen e, hemen herkes dağıtıldı ama özellikle kolej istikametinde e, arkadaşlarımız e, barikat kurulduğunu ve orada yer yer çatışmaların devam ettiğini söylüyorlar. E, şu anda durum bu. Akşam da e, önceki akşamlar olduğu gibi Kenedi Caddesi ve Kulu Park'ta. buluşma için çağrılar var. Bir yandan da onu bekliyoruz. Evet, yani bir yatışma, durulma ya da toplantıların dağılıp sakin sokakların, caddelerin, ve meydanların sakin kalması normal tırnak içinde normal döneme dönülmesi ihtimali pek görünmüyor. Öyle mi? Pek gözükmüyor. Çok öfkeli herkes. Özellikle sabahki Kızılay müdahalesi Hem çok sert olduğunu söylüyor maruz kalan arkadaşlar. Hem de aralıksız devam etti. Bir yandan da tabi cenazenin vermiş olduğu ayrıca bir öfke var. Cenazenin getirilemeyişine yönelik bir öfke var. Onun için gerçekten çok normalleşecek gibi gözükmüyor. Gözükmüyor. Evet. Akşamı bekliyoruz artık. Evet Gökçe Hatay çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. görüşmek üzere. Evet Ankara'da da durum bir hayli. E, büyük yükselen bir öfkenin e, özellikle sabahleyin cenaze e, töreni sırasında yapılan sert müdahaleden doğan yükselen bir öfkenin devam ettiği, çok öfkeli olduğu herkesin e, bizzat Gökçer Tayincioğlu Milliyet gazetesinden bize söylediği gibi ve bu kalabalığın dağılmak şöyle dursun daha sonra başka noktalarda da ...Hızılay'da ve başka yerlerinde de Ankara'nın tekrar başka birikmelerle devam edeceğini de tahmin ettiğini söyledim. Evet şu anda Doğun Haber Ajansı'nın canlı yayın kameralarından Beşiktaş'ı görüyorum ben. Beşiktaş oldukça kalabalık Kartal heykelinin önünde... Ee... Benim görüş açıma göre yani kameranın daha doğrusu görüş açısına göre e, en az 2000-3000 insan oluyor e, denilebilir galiba. Siz de görüyorsunuzdur. Belki akılırsınız. Ve insanlar da gelmeye devam ediyorlar. Beşiktaş Kartal-ı önünde. O büyük Kartal-ı önünde. Evet akın akın geliyorlar. Yani Beşiktaş'ın bugün kongresi de vardı. Ve büyük bir e, toplantı. Biz size söz verdiğimiz gibi... E, taraf grubunda e, grubuna karşı e, yapılan evlerden alma e, ve gözaltına almalar konusunda e, konuşacak e, e, birini e, bir e, gruptan e, bir kimseyi bulma imkanına sahip olamadık ortalık gayet gergin karışık ve evlerde arama da dahil olmak üzere aklın olamayacağı nitelikte şeylerde var. Doğrusu çağrışıdan e, Özgür Bey'le de oyuncu Özgür'le Özgür, Özgür Özgür günle konuşmayı planlıyorduk evet. ama bunu henüz başarabiliyorduk. Arkadaşlarımızı halen arıyorlar. Telefonu e, arıyorlar ve bekliyoruz onlar biz de. Gerçekten gitgide e, kameralardan görebildiğimiz kadarıyla Doğan Haber Ajansı kameralarından görebildiğimiz kadarıyla da gitgide Büyüyen, Büyüyen bir kitle var. Ellerinde kitle bayraklar var. var. Bu bayraklar sadece Türk bayrağı olduğunu ben gördüğüm üzere söyleyebilirim. Fazla yani sivil Gayet sivil giyinimli insanlar işte. Kartal aykenin önüne doğru akın akın gidiyorlar. Yani oldukça barışçıl bir kitle. Buradan baktığınız zaman suratlarında gaz maskesini bile görebilmek mümkün değil. Ee, bakalım Beşiktaşlar'ın neler olacak. Umalım ki kötü bir şey olmasın. Yani kurtuluşa baktığımız zaman da aynı durumuna rastlıyoruz. Artık mahalleler mahalle sakinleri alanlara çıkmış, kendi sokaklarına çıkmış durumda. Kurtuluşta İsmail Samimaz bundan bahsetti. Beşiktaş'ta da durum buna benzer bir yapıya sahip olsa gerek. Bunu da teyit ettikten sonra söyleyelim. Ama Beşiktaş ve Kurtuluş'ta büyük bir yığılma var. İnsanların toplanması burada görülebiliyor. Evet. Açık Radyo burası. 94.9 saat 16.42 16 Haziran 2013 ...ve 15-16 Haziran... ...2. 15-16 Haziran... ...günleri olanca... ...43 yıl sonra... ...uğursuzluğuyla bu sefer... ...devam ediyor. Polis müdahaleleri... ...her tarafta... ...havada uçuşan gaz... ...kapsülleri ve gaz bulutları... ...dalgalanan... Ve bazı yapılan açıklamalar Evet bazı yapılan <gülüyor> açıklamalar var Şey gördünüz mü peki e, valinin hemen yanında Duran madalyalı üniformalara sahip Olan generali Önde vali yanında emniyet müdürü Olsa gerek onu teyit edelim Ama hemen yan tarafında da bir asker Olduğu da görülebiliyor Atiyem. Üzerinde madalyaları e, Görülebiliyor böyle bir basın açıklaması Vardı vali mutlunun ilaç o ilaç dedi. ilaç dedi Peki o zaman bir parça çalarak devam etmeliyiz şimdi. Açık Radyo. Biraz önceki ist tabloyu açar mısın tekrar? He, Kazlı Kazlıçeşme'deki şeylere de geniş güvenlik önlemi başlığıyla bir bilgisayardan gördüğüm bir tablo var bu Başbakan'ın düzenlediği bir toplantıdan. Görüntü haydi tarih yazmaya diye kocaman bir sahnenin üzerinde iki tarafında dev posterleri görünüyor. Aynı fotoğrafın iki taraftan çekilmiş hali başbakanın. Bu genel tablo insana az biraz şeyi de hatırlatmıyor değil doğrusu. Hayır. Böyle... Uzak Asya bazı toplantılarını kimle başlayan bazı başkanların durumlarını büyük boy posterleriyle devlet başkanlarının sadece onların resimlerinin bulunduğu bazı ülkeler aklıma geldi nedense... Evet. Haydi tarih yazmaya diye Adalet ve Kalkma Partisi'nin Çeşme'de düzenleyeceği mitingde geniş güvenlik anneme alındığı mitinge gelen partilerin içeri aranarak alındığını belirtmiş zaman gazetesinden gördüğümüz bir şey. Haber bu. Yani bugünün tarihi yani 16 Haziran 2013 dedikleri zaman benim aklıma gelecek olan şey doktorların üzerinde üniformalarıyla beraber kelepçelenip Gözaltına alınma oluşu cenazeye Ankara'da etem Sarı Sülüğün cenazesinin hemen önüne tomayla su sıkılması insanların dağıtılmaya çalışması orada ve aynı şekilde bu sefer mezarda mezarın içinden kitleye doğru gaz bombalarının atılması bu üç unsur şu anda aklımda umalım ki daha fazla akılda kalıcı böyle kötü olaylar yaşanmasın. Ama e, insanlar da toplanmaya devam ediyorlar evet, ve kararlı e, oldukları da her halinden belli gibi duruyor. Gökdelen boyutunda adeta e, başbakanın portreleriyle süslenmiş, gerçekten büyük, böyle otoriter rejimlerin simgesi olan görüntülere de yavaş yavaş alıştırmak, alışmak durumunda mı kalacağız? Buna ben... Pek alışamam. Bunun yanında alışmak gereken durumlardan bir tanesi de artık geçiş üstünlüğü olan kişiler için hız sınırının olmaması gibi bir durum olacak. Yani bir kesimin hem geçiş üstünlüğü olacak hem de hız sınırı üzerine örtülen çuvallarla beraber kapatılacak uyarı devaları Bugün evet. bunları da gördük. Evet. evet bugünkü yani en çok durumu anlatmaya Uygun olan başlıklardan biri Uluslararası basını da sizin için Taramaya ve kısmen yansıtmaya da Çalıştık En uygun duruma uygun Başlıklardan birisi The New York Times'ın Başlığıydı İstanbul'da Polis parka baskın yaptı Ve bir kaos Gecesi yarattı diyor Tabi devamında artık haberleri Nasıl ta e, takip edildiğini bilmiyorum ama Kaos gecesi kaos gündüzüne de karıştı ve 15-16 Haziran kaos günleri yaşanıyor diye de konuşmamız mümkün olacak. Gerçekten kelime bir hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi, şeffaflık, katılımcı demokrasi gibi kavramların ötesinde ciddi bir kutuplaşma emaresi. Aynı zamanda hukuk dışı uygulamaların ve yetkililerin, polis yetkililerinin, de vali gibi valilikten yapılan açıklamaların da birbiriyle çelişen birçok unsuru barındırması, yaralı sayısında, gözaltı sayısında katyan şeylere ulaşlamaması geçerli. bilgilere, sağlam bilgilere ulaşılamaması ama en az 150 kişinin yaralanmasından ve valinin açıklamalarına rağmen ağır yaralanan kişilerin olduğu, kafatası kırıklarının olduğu gibi haberlerin gelmesi. Ayrıca da çok ciddi pek çok yanık ve şey gibi Olaylar, yaralanma gibi olayların da devam ettiği bu genel tablonun bir başka unsurunu da oluşturuyorlar. Kaos var. Bugün 16 Haziran 2013 saat 16.51 Açık Radyo 94.9